Abdest, bütün müştehitlere göre, bütün mezheplere göre namazın farzlarından birisidir. Şartlarından birisidir. Ayet-i Kerime ile sabittir. Ya Yâ yüzele zine diye başlayan, اِذَا قُمْتُمُ لَا السَّلَاةِ فَارْسُ لِهُوْجُهُ diye devam eden e, ayet-i kerimede namaz kılmak istediğimiz zaman abdest almamız gerektiğini Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz açıkçası beyan ediyor. Abdestsiz kılınan namaz, Olmaz. Yeniden kılınması lazım. E, efendim unutmuştum. Olsun. Bilerek yaparsanız günah olur zaten. Büyük günah olur. Bilerek abdestsiz kılınmaz. Ama unutarak e, kıldığınız o namaz olmamıştır. Dolayısıyla diyor ki ben namaza başladım. Namazın yarısında abdestsiz olduğum e, aklıma geldi. Üstelik de imamlık yapıyorum. Arkamda cemaat var. Efendim e, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diyecek. Ayakta veya Oturduğu yerde ise... Nerede olduğu fark etmeksizin mi hocam? Fark etmeksizin, evet. Namazını bozacak diyecek ki... Veya işte hoca e, abdestsiz namaza durdu demesine diye Böyle burnunu tutup kanamış gibi yaparak... E, ben abdest tazelemem gerekiyor diyecek. Yani detaylı açıklamayı cemaate yapmak zorunda değildir arkasındaki namaz kılanlara. E, gidecek abdesti alacak, yeni baştan kılacak eğer namazı tamamladı, cemaat dağıldıysa, sonradan da abdestsiz namaz kıldırdığı aklına geldiyse ne yapacak? Bir kendisi namazını kılacak, arkadaki cemaate de namazlarınızın kaza edilecek. Hocam o arada eğer cemaatten gidenler varsa işte Dört, ve bir daha eğer gelmemişse eğer... Bir nasıl? daha gelmemişse Allah yardım etsin. Yani bir başkasının yerine namaz kılınmaz. E, vebali ona ait olur. Yani namaz cemaatin bir kusuru olmaz. Artık cemaatin namazı namaz olarak kabul edilir çünkü yani namaz olmaz da e, yani bir sorumluluğu olmaz. Yani cemaat neves işte e, imama uydu ve namazı abdesi kılındı da bilmiyor. Yani tanıdığı cemaat varsa tanıdıklarıysa onlara haber edecek. Ya ayıp olur falan demeyecek yani. Teşekkür yani unutmak e, beşeri bir şeydir. Hafızayı Beşer Neslihan ile mağludur. Bu işin genci ihtiyarı yok. Yaşlılar ihtiyarlar daha çok unutabilir. Gençler de unutabilir. Orta yaşlarda da unutabilir. Unutmak suç değildir, vebal değil, günah değildir.